Efendim işitme engellileri de e, şari mesuliyet var mı? Böyle kimselerin işiten insanlar gibi mesul olmadığı söyleniyor demişler. İşitme engelliler de e, normal e, işitme engelli olmayanlar gibi ibadetlerde mükelleftirler. Hı hı. Fakat e, burada e, şu kural geçerlidir. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha Allah bir kişiye ancak gücünün yettiği şeyi teklif eder. Bununla sorumlu tutar. İşitme engelli olan kimse de e, ne kadar öğrenebiliyorsa, e, ibadetlerini ne kadar yapabiliyorsa o kadar yapmalıdır. E, böyle bir e, kimse işitme engelli olup da gözleri görüyorsa mesela e, efendim e, okumayı falan becerebiliyorsa e, ve onu algılayabiliyorsa hı hı. E, efendim e, o takdirde e, okur gibi yapabilir. Eğer bunu bunu beceremiyorsa Fatiha suresini veya Zammı sureyi ve duaları kalbinden geçirmek suretiyle yani telaffuz etmeyi beceremiyorsa belki çoğu beceremeyebilir. Herkes aynı eğitimi alamıyor çünkü. Evet, o takdirde Zamm-ı sureyi, Fatiha'yı ve diğer sureleri, duaları kalbinden geçirmek suretiyle ibadetlerini rahatlıkla yerine getirebilir. Evet, getirmelidir de aynı zamanda. Getirmelidir tabii. Evet.